Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. sayız. Aletle Gül TV.com teradesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adet üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize inşallah. İlk sorumuz hocam. Daha önceden ortaklık yaptığım biriyle <gülüyor> müşterek bir alacağımız var ben alacaklı olduğum kişinin dükkanına giderek alacağımızdan kendi payıma düşen miktar karşılığında mal aldım. Ortamsa kendi sesini tahsil edemedi. Bu sebeple benim kendi payıma aldığım malda hak sahibi olduğunu söylüyor. Halbuki ben kendi payıma karşılık bu mal almıştım diyor. Aldığım mal ortağımla müşterek mi olur diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikle e, Hanefi fıkında yerleşik olan bir kuraldan bahsetmek isterim. E, bir alacak, zimmette var olan bir alacak teslim alınmadıkça, fıkıh diliyle kabzedilmedikçe taksim edilmesi caiz değildir. Hı hı. Örneğin ikimizin üçüncü bir şahıstan alacağı olsa sualde olduğu üzere işte on lira alacağımız var. On liranın yüzde ellisi size ait, yüzde ellisi bana ait. Ee, ben işte diyelim ki bunun ilk senetlerini beşe kadar benim olsun, ondan sonraki senin olsun e, diyerek veyahut da ben işte ilk beş aldım, bu beş benim olsun, öteki beş senin olsun şeklinde bir taksim yapsak bile bu taksim e, fıkhen geçerli bir taksim değildir. Çünkü bir alacak tamamı teslim alınmadıkça bölünmesi, arada da taksim edilmesi, orada bu anlamda bir tasarrufda bulunulması geçerli olmayacak lüzumiyet açısından. Hı. Ama şöyle yapabiliriz. Diyelim ki 10 lira alacağımız vardı işte ilk senet 5 liramızı aldık 5 liranın 2 2,5 senin 2,5 benim işte benim şu anda para ihtiyacım yok bu sende kalsın dediğim zaman aslında 2,5'unu normalde senin kendi alacağın olarak almış oluyorsun öteki buçu ise bizim biraz önceki örneğimizde ben size borç vermiş olacağım. Hı hı. Daha sonradan aldığımız zamanda da o aldığımızda da kendi aramızda yine bu anlamda bölüşmemiz gerekiyor. Ama burada yani bu aldığım benimdir, bu aldığın senindir şeklinde bir bölüşmek ise lüzumiyet anlamında, hukuksal anlamda bir bağlayıcılığı olmayacak. Şimdi buradaki sualde de e, kardeşimiz diyor ki işte ortak olduğum, eskiden ortaklık yaptığım bir kişi vardı. Onunla bir zattan alacağımız var. E, alacağımızı tahsil etme noktasında ben gittim o zatı bir malını kendi alacağıma mahsul ben ondan satın aldım. Aslında bu bir nevi satış haklidir. Yani kişinin zimmetteki borcu mukabilinde bir malı karşı tarafa satmasıdır. E, bu caiz midir? Elbette bu caizdir. Hatta bunun caiz olmamasıyla alakalı herhangi bir görüş ayrılığı da Hanefi fıkhında yoktur. Ancak almış olduğu emtia ne ise yani ortaklardan birinin kendi hissesine mukabil karşı taraftan almış olduğu emtia, mal neyse diğer ortağının orada istihkaka hakkı vardır. Hmm. E, çünkü neticede onun bedel olarak düşmüş olduğu diğerinin de hissesi olan bir bedeldir. Evet. Yani kişi ondan feragat ederse bir bahsedigerdir. Yani feragat etme yetkisine sahip olabilir. Ama böyle bir şey yapmadığı müddetçe, işte efendim ben gittim onunla anlaştım, kendi alacağıma binayeni aldım, sen yanımda yoktun, bu mal bana aittir deme yetkisine sahip değil. Evet belki bu satış anlaşması, e, Fukan sahih olsa da karşı tarafın yani diğer ortağın onda kalk olacağı dediğimiz gibi bizim elimizdeki metin kitaplarımızda açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bunun sebebi de biraz önce bahsettiğimiz genel yerleşmiş olan bir kural. Alacak tahsil edilmedikçe taksim edilmesi caiz değil, geçerli Hı -hı. değildir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuza da hocam. Sabit getiri garantili yatırımlar caiz olur mu? Ticaret uğraşan kurumsal bir firma yatırdığımız paraya sabit getiri garantisi veriyor. Böyle bir firmaya para yatırılabilir mi? Şimdi tabii bu ifade çok genel bir ifade. Hmm. Sabit getiri garantili bir yatırım. Bunun caiz olma şıkları da olabilir. Caiz olmayacak şıkları da olabilir. Bunu biraz örneklendirmemiz gerekir. Örneğin sizin bir mülkünüz var. E, kiraya verdiğiniz bir mülkünüz var dükkanınız olabilir işte eviniz olabilir e, diyorsunuz ki bu evin ben ayda şu kadar kira alıyorum bu evin sana %50 hissesini satayım yani ben bir yatırımda bulunacağım işte oraya bir fiyat biçiyorsunuz kendinize göre ki o fiyatı biçmede serbestsiniz hmm. arz ve taleptir. Hatta o e, mülkün size maliyeti az mıymış çok muymuş bunun bir önemi de yok. Yeter ki yalan beyan olmasın evet. e, ki bunu geçen haftaki programımızda aslında bir nebze dillendirmiştik. Siz o mülkünüzün kendinize ait olan o mülkünüzün yüzde elli hissesini bana satıyorsunuz hı hı. benim param doğrultusunda. Ve bu bağlamda da alınacak olan kira bedelinde de yüzde ellisi elbette bana ait olmuş oluyor. Şimdi burada da bakıldığı zaman sabit gelirli bir yatırım olmuş oluyor. Yani verdiğim para belli. Bu hı hı. mukabilde alacağım para da aylık olarak belli. Ama bu aslında bir mülk satın alma. Satın almış olduğu mülkü de kiraya vermedir. Kira sabit olduğu için almış olduğu rakam sabittir. Ama bu paraya endeksi değildir. Yani bu şu demek değildir ya ben ayrılmak istiyorum verdiğim paramı ver dediğiniz zaman bu mülkteki hissemin mukabilinde ödediğim bedeli istemek demektir ki bu yeni bir satış sözleşmesiyle olabilir. Yani siz bunu almak zorunda değilsiniz evet. hatta alacak olursanız da evvelki sattığınız fiyattan almak zorunda değilsiniz. Yani ben bu mülkün %50 hissesini sana 50'ye satmıştım ama şu anda 50'ye ben bunu alamam. İşte 40'a verirsen alırım. 30'a verirsen alırım. Veya ben bunu bir başkasına satabilirim. 50'ye aldığım şeyi 70'e satarım. Bu tamamıyla bir mülkte ortaklıktır ki mülkte ortaklık olduğundan dolayı o mülkün neması geliri de elbette hisse doğrultusunda ortak olacaktır. Bu bakıma baktığımız zaman ki sukuk sistemi de bir aslında böyledir. Hani sabit gelir garantisi dediğimiz zaman verdiğiniz parayla bir mülke ortak oluyorsunuz. O mülkün getirisine de ortak olmuş hmm. oluyorsunuz. Ve bu getiri de sabit oluyorsa ödediğiniz paraya nispetle alacağınız para sabit oluyor. Ama sualin devamında işte kurumsal bir firmadan bahsediliyor, ticaretle meşgul olan bir firma. Bu firma sizden diyor ki bana bu kadar para yatır diyor, ben ayda sana şu kadar sabit bir ücret vereceğim. Evet. Bu yani bir mala ortak olmak değil de parayı çalıştırmaya yönelik bir ortaklıktır ki bu bağlamda sabit ücreyi taahhüt etmesi bu bildiğimiz klasik faizden öte bir şey olmayacaktır. Hı hı. Yani vereceğin paraya yüzde şu kadar sana faiz vereceğim demiş oluyor. karına ve zararına karışmamak şeklinde. Evet. Peki bu nasıl olmalıdır? Eğer bu gerçek anlamda bir ticarette bu para döndürülecek olursa her daim söylediğimiz emek-sermaye ortaklığı yani fıkıh dilinde mudarebe ortaklılığı şeklinde olabilir. Sermaye sahibi sermayesini verir ki emek sahibi kendi sermayesini de ona katarak ticaret yapar. Yapmış olduğu ticaretten elde ettiği kar kendi sermayesine tekabül eden miktarının tamamı kendisine ait olur. Ortağının yani sermaye sahibinden almış olduğuna tekabül edenden de aralarında daha önceden konuştukları doğrultusunda karı bölüşürler. Ama bu sabit getiri garantili bir işlem değildir. Değil. Atlı zatına böyle bir garanti vermesi de yapacağımız bu aktin caiz olmamasını gerektikler ki bu bağlamda ciddi anlamda bir sıkıntı yani olacak. Yani zarar da edebilirler, bu zararı da paylaşacaklar, Pay kar da edebilirler. Ee, zararı paylaşma aslında şöyledir. Kim ortaya ne koyuyorsa zarar o yönden olacaktır. Hı -hı. Yani nasıl? Şöyle daha somut bir örnek verelim siz hiç para koymadınız ortaya ben para koydum siz o parayla ticaret yapacaksınız elde ettiğiniz karı yüzde elli bölüşeceğiz bu yüzde elli bir orandır farklı da olabilir bu 10 liraya mal aldınız işte onu 12 liraya sattınız 2 liranın 1 lirası sizin 1 lirası benim 10 liraya yine bir mal aldınız onu da 12'ye sattınız o 2 liranın da 1 lirası sizin 1 lirası benim evet. ama derken işte 10 liraya aldığınızda 8 liraya sattınız yani zarar ettiniz. İşte malın değeri düştü olabilir. Bu durumda 8 lira da 2 lira bir zarar olmuş oldu evet. sermayede. Bu nereye yansıtılacaktır? Bu önce kara yansıtılacaktır. Yani önceden hani kar edip de onu taksim etmiştik ya. Hı hı. O karlarımızla yani ben o 1 lirayı geri çevireceğim. Siz de 1 liranızı geri çevireceksiniz. Onu o zarar karşılanacak. Sermaye günü ona sabitleyeceğiz. Evet. Eğer akdi ikinci bir akit şeklinde yapmamışsak, yani birinci anlaşmamızın devamı şeklinde e, sürdürmüşsek. Ama herkes parasını taksim edip, birbirinden ayrılıp yeniden yeni bir akit. akit yapıyorsak, evvelki alışverişimiz elbette bu yeni alışveriş bağlamayacaktır. Hı. Peki biraz önceki örneğimizde işte 8'e sattınız, zarar ettiniz, 2 lira bir zarar var. O 2 lirazın zararı öncesinde var olan kârlarımızdan karşılanacak. Derken ikinci bir alışveriş yaptınız. Orada da bir 2 lira daha zarar ettiniz. Bu 2 lira da biraz önceki ticaretimizde bizim karımız vardı. Daha önceden bölüşmüştük. Yine onunla bunu karşılayacağız. Ama bir üçüncü zararını söz konusu olursa biraz önceki örneğimizde bu durumda ortada bir kar yoktu önceden verilmesi evet. gereken. Bu zararı nasıl paylaşacağız? Bu zararı paylaşmak diye bir şey yoktur aslında. Senin Bu zararı gider. tamamıyla sermaye yansıtılacak. Hmm. Niye? Çünkü sermaye sahibi sermaye kattığından dolayı onun zararı kattığından olacak. Emek sahibi de emeğini kattığından dolayı onun zararı da emeğine yansıyacaktır. Evet. Yani emeğinin karşılığını alamaması onun için bir zarar olacak. Dolayısıyla sermaye veren kimse zararı da müşterekiz. Yani ne kadar zarar olursa sen de cebinden onu karşılayacaksın şeklinde bir şart koşarsa bu biraz önce bahsettiğimiz mudarebe yani emek sermaye ortaklığı açısından ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkar. O yüzden zararı ortaktır ifadesini bu bağlamda kullanmamız pek doğru bir ifade olmaz. Ancak biraz açmamız lazım bu konuyu. O yüzden burada sabit getiriden kastedilen Parayı çalıştırmaya yönelik sabit bir getirirse bu elbette faiz olur. Hı hı. E, o firmanın isminin bank olmasıyla veyahut da işte kurumsal bir firma olmasının hiçbir önemi yoktur. Hı. Ama sabit getiriden kastedilen bir mülke ortak olmak olarak ad edilirse o zaman o mülkün gelirine elbette sabit bir oranda e, hak sahibi olacaktır. Hı hı. Geliri varsa. Ama bunu tabii bir de şöyle düşünenler de var ki bu yanlış bir düşünce olur. Ee, sen kuruma ortak oldun. Yani diyelim ki benim bir firmam var. Ee, bu firmaya ben bir fiyat biçiyorum. Ee, bu fiyata mukabil senin verdiğin parada bu kurumun tamamına bir ortak olmuş oluyorsun. Evet. Ama bu kurum ticaretle meşgul olan bir kurum. Bu kurumun gelirine de sabit oranda verdiğin paraca ortak olucunun anlamı taşımamalı. Hı -hı. Çünkü bu kurumun gelirinden kastettiğimiz ne? Mülk olarak kira getirileri de bir gelirdir. Alsat yapmak suretiyle ticareti de bir Gelir. gelirdir. Yani burada neye göre sizin kattığınız para ne de bir ortaklık bunu netleştirmek lazım. Sen firmadan hisse mi aldın? Yoksa e, sadece parayı çalıştırmak üzere mi o firmaya verdin? Bunların isminin net bir şekilde tespit edip buna göre getiride ortak söz konusu olacak. Ha burada sabit olabilir mi? Dediğimiz gibi mülklerin kirasına yönelikse bu zaten sabittir. Ama e, alsattan kaynaklı bir ticaretten elde edilecek bir gelirse hı hı. burada sabitlemek kesinlikle caiz olmaz. Burada çünkü sadece elde edilecek olan karda yüzdelik bir taksim söz konusu olabilir. Bu da daha önceden aralarında konuştuğu oransalda birbirlerine bölüşmeyle olacaktır. Hocam peki başta bir anlaşma yapılmış mesela. Şu bardakta mesela satış yapılıyor, ticaret yapılıyor. bununla işte ortaklık yapılıyor. İşte diyorlar ki ilk başta yüzde otuzu senin, yüzde yetmişi benim gibi bir anlaşma yapılıyor. Verdiği paramikten... Kârın mı yoksa e, satın, satın bedelinin mi? Satın bedelinin. Şimdi bakın... E, şirket yani ortaklılık bir şekillenmesi açısından isim koymamız. Yani bu ortaklılık mülkte bir ortaklılık mıdır? Akitte bir ortaklılık mıdır? Bu bardakta eğer biz hissedar olarak bardağı satın alırken bir ortaklılık inşa ediyorsak bu mülk ortaklık evet. olarak aldatılır. O zaman bu bardakta elde edeceğimiz kazanç aslında kazanç değil de satın bedeli diyelim. Hı hı. Bunu konuşmamıza gerek yok. Çünkü kazanç dediğimiz satın bedeli hissemiz ne kadarsa bardakta ona göre bölüşeceğiz. Evet. %30, %70 oranı ise elbette satın bedeli de %70, %30 olacak. Hı hı. Ama öyle değil. Önce parayı verdim. Siz de para koydunuz. Bir ortaklık ettik. Evet. ve bu konuda ticaret yapacağız al sat yapacağız al sat yapacağız ee, inan şirketi diye tabir hı hı. edilir fıkıh dilinde. Eşit e, olma şartı olmaması sebebiyle Böyle bir ortaklıkta konuşmamızın önemi vardır. Evet. Yani sermaye oranında kar taksimi yapmayacağız. Kar taksimi şartımıza göre değerlendirilebilir. Hı hı. İşte e, siz ticareti daha iyi biliyorsunuz. Daha aktif bu işin içinde olacaksınız. Sermaye oranınız her ne kadar %50 olsa da karda ya, şey %50'ye razı gelmeyebilirsiniz. 160. %60, %60, %70 istersiniz hı hı. ki ben de bunu kabul edersem o zaman o almış olduğunuz bardakta ticari olarak aldığınız bardakta %50 %50 ortakken satış bedelinde elde edecek olan karda bahsettiniz %70 %30 oranında taksim yapmanıza mani olmayacaktır. Peki sonradan mesela %60 %40 ortaklık yapıldı. Sonradan belli bir miktar daha para ortaya koyarak dedi ki ben bu parayı da bu ortaklığın içerisine dahil edeyim. Hissem %50 olsun. Dendiği anda bu yapılabilir mi? Şimdi, Yoksa yeni bir akit daha şimdi mı? Bir şöyle bir şey. Ihtiyacı? Yani e, satım gerçekleşti. Satım mukabilinde bir bedel alındı. O bedeli aralarında taksim etmeyerek şirketimizi devam ettirelim. Evet. Ortaklığımızı devam ettirelim Hı -hı. dediğimiz zaman o zaman bir evvelki meseleye bakmamız gerekli. Bir evvelki meselede mülk üzerine ortaklık mıydı yoksa akit üzerine bir ortaklık mıydı? Hmm. Yani siz size ait olan bir mülkün hissesini mi bana satmıştınız yoksa ortaya para koyarak bir malı ortak olarak mı satın almıştınız bu evet, ticari gaye? Bu önemlidir. Her iki şıktan düşünecek olursak eğer size ait olan bir mülkün hissesini bana satmışsanız bu durumda satın bedeli o hisseye göre alınacak taksim edilecek. Ha, taksim etmeyip de o bedeli tamam o da sizde kalsın. Bununla bir ticaret yap dediğimiz zaman bu yeni bir akit türü olacaktır. Evet. Artık bu anlaşmamıza göre karın nasıl bölüşeceğiz? E, akit şirketi doğrultusunda meseleyi devam ettireceğiz. Ama bu şeyi kesinlikle başta yapmak gerekir değil mi hocam? Başta bunu sabitlemem, Hı -hı. Yani bunu açık bir şekilde konuşmaz. Siz mala mı ortak olacaksınız yoksa sermaye verip de bu sermaye ben çalıştırma noktasında bana yetki mi vereceksiniz veya siz de çalışacak mısınız evet. yani bir şirket mi daha doğrusu yani akil şirketi dediğimiz her iki tarafında alım ve satıma yetkili olduğu bir şirket mi yoksa emek sermaye şirketi mi evet. bunu isimlendirerek netleştirerek bir yol haritası kendine çizebilirler evet hocam bir başka sorumuzda ev satışı iptal olduğunda komisyon ücretini geri iade etmemiz gerekir mi diye sormuşlar herhalde bir emlak kişiyle uğraşan evet. kardeşimiz. Bununla alakalı çok bu aralar gündemde olan sorulardan bir tanesi bizim fetva hattına da gelen sorulardandır bu. Tabi bunu biraz şekillendirmemiz gerekir. Mecelle, hakem, adliye malumunuz yarım asır gibi Osmanlı'da İslam hukuku açısından bir anayasa olan teşki, bir kitaptır bu. Evet. Ee, i̇çinde işte 16 ayrı kitap vardır. Ee, bunlar daha fazla borçlar hukukuyla alakalı, işte alışverişti, vekaleti, kefaleti, rehindi, şirketti, bu gibi e, konuları içeren maddeler halinde kanunlaştırılmış İslam fıkhıdır. Ee, İcara babı, yani ikinci babdır, e, ikinci bölümdür mecellede. E, kira akitlerinin 570 veya 580. maddesi olsa gerek, tam net hatırlamıyorum. O tam da bu meseleyle alakalı bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta oradaki ifade delleldir. Yani bir insan bir dellale bir malı verse satsın diye aslında onu bir nevi kiralamıştır. Hı hı. O dellal ki komisyoncu diyoruz şu günümüz tabiriyle evet. o malı pazarlar pazarlayıp sattığı zaman bu kişinin malını sattığından dolayı cari akdini yerine getirmiş kira akdini yerine getirmiş aralarında konuştuğu ücrete müstahak olacaktır. Evet. Bu hanefi fıkında klasik açısından farklı yorumlar olsa da fetva verilen bir işlemdir. Yeter ki o dellalın yani o komisyoncunun yapmış olduğu bu satıştan alacağı pay belli olsun. Hı hı. E, sabit olsun Bir de tabii bu şu şekilde de yapılabiliyor e, İşte diyor ki Ev sahibi veyahut da mülk sahibi e, Bana işte 100 lira getir Üzeri kaça satarsansa senin olsun hı hı. Bu şekilde günümüze çok yaygın kazanmış Her ne kadar soru da olmasa da Ama evet. tabi bir mesele olmasa ise bile Bunu da paylaşmakta e, fayda vardır Böyle bir durumda kaça satarsan üzeri senin olsun şeklinde yapılan bir icara akdinin fasit olacağı biraz önce bahsettiğimiz mecelle maddesinde de özellikle vurgulanmış, caiz olmayacağı. Niye? Çünkü kişinin kaça satacağı belli değildir. Evet. Artı satın bedeli ne kadar olursa olsun mal sahibi kimse ona ait olacaktır. Yani ben sana bunu işte 100 lira bana getir üzeri kaça satarsan sat senindir dediğimiz zaman adam onu 110 liraya satarsa da 110 liranın tamamı mal sahibine ait olması gerekir. Ha komisyoncu ya da ecrimisil tabir edilen yani onun gibi bir komisyoncu bu satıştan ne kadar bir hak sahibi ise ona da o kadar bedel verilmesi gerekir. Evet. Bu icraat akdinin fasit olmasından dolayı Peki diyelim ki meşru çerçevede düşünelim. Ben malımı verdim, bu malımı pazarla sat. E, satıştan dolayı sana ben şu kadar e, bedel vereceğim bu işi yaptığından dolayı. Ve komisyoncu da işte bayi ve müşteriyi buluşturdu, satışı gerçekleştirdi ve komisyonunu aldı. Yani yaptığı işlemi yerine getirdi. Yani daha doğrusu taahhüt ettiği akde konu olan makudun aleyhi yerine getirdi ve bu mukabil ücreti aldı. Sonra taraflar arasında yapılan bu akit bir şekilde bozulacak olsa. Bu durumda bu komisyoncu almış olduğu bedeli geri iade etmesi gerekir mi? Gerekmez mi? Soruyu netleştirdik. Tam da bu noktada e, mecelleden biraz önce bahsettiğimiz işte 500 küsürüncü maddede e, eğer diyor ki satış gerçekleştikten sonra Akit bozulacak olursa o dellal yani komisyoncu vazifesini yerine getirmiş olduğundan dolayı almış olduğu bedeli geri iade etme zorunluluğu yoktur. Yok, evet. e, bu şekilde söyleniyor. Tabii bunu ama biraz e, güncel olarak şekillendirmemiz gerekir. Çünkü e, o dönemde e, bu meselelerde komisyoncu satıcının e, vekili satıcı namına iş yapıyor. Hmm. Ve satıcıdan bu bedeli alıyor. Ama günümüzde bu bazen alıcıya da yönelebiliyor. Her iki tarafa da yüklenebiliyor. Her iki tarafa da yüklenebiliyor. Her iki tarafın da kiralamış olduğu kişi olarak da kabul edilebiliyor. O zaman burada satışın gerçekleşmiş olması bir de gerçekleşmesini engel bir takım durumlardan dolayı gerçekleşememesi. Yani o zaman tapu işlemi eğer gerçekleşmemişse daha komisyoncu vazifesini yerine getirmiş değildir. Hani hmm. istihkak gibi malın bir başkasına ait olması veya işte malda hacizde çıkması. O zaman bu komisyoncu işini yerine getiremediğinden dolayı ücrete müstahak olmayacaktır. 15, evet. Ama satış gerçekleşti. Oradan taraflar kendi aralarında anlaşarak yaptıkları akti bozarak malı geri iade etti. Bu komisyoncunun e, vusunda olan bir şey değildir. O çünkü neticede kendisine düşen vazifeyi yerine getirmiştir. O parasını alır. Onlar akti bozmuşlar bozmamışlar. O bunu ilgilendirmeyecek ki günümüzde de eğer bu tapu işlemleri bittikten sonra ücretine alıyor akit bitmiştir vazifesi yerine gelmiştir hı hı. bundan sonraki olacakları ise bu kişinin e, yani alanında değildir bu kişinin taahhüdünde değildir çünkü ben bu malı satmayı onaylıyor e, üstleniyorum ve sattım. Ha, bu satıştan sonra o adamın malının mülkünün devam etmesi benim husumda olan bir şey değildir diyebilir komisyoncu. Evet. Dolayısıyla burada vazifesini yerine getirdiği için aldığı ücreti tekrardan geri iade etmesinin gerekli olmadığını biraz önce de ilgili maddede beyan ettik. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hilkat garibesi olan birinin normal bir insan yüzüne benzemek için estetik ameliyatı olması caiz midir? Şimdi eee İsmaila e danışma hattında biz bu gibi meselelerde genel olarak şöyle bir ifade kullanıyoruz. Fıtratı tahir yani yaratılışı değiştirmek, daha güzelleştirmek. işte esnetik amaçta kişinin kendisine bir takım değişiklikler yapması vücutta. Bunun caiz olmadığını ki bu konuda Kur'an Nas'ı da açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Bunu dillendiriyoruz. Ancak bazı durumlar vardır ki yaratılışı değiştirmek değil de yaratılış haline çevirmek. Hmm. Yani örneğin bir kaza geçirmiş insanın yüzünde bir yangın yani bir alev almış. Bundan dolayı e, veya işte bir yeri kırılmış, onun normal haline çevirmek üzere yapılandıysa bu bir fıtratı tayir olarak görülmüyor. Hmm. İşte düştü adamın burnu kırıldı, burnunun düzeltilmesi. Evet. E, i̇şte e, yanağı yandı, yanağını işte oraya estetikle düzeltilmesi, normal bir hale getirilmesi. Bu şekilde meseleyi algılarsak bunda bir sıkıntı olmaz. Ama yok ya benim yaratılışım böyle ama işte falan bölgenin insanı olmam hasebiyle hoşuma da gitmiyor bu tip. Ben bunu işte değiştireyim, normale çevireyim derken kendisi de aslında normal onun normalden kastettiği daha farklı, yani göresel olarak daha farklı olsun, daha güzel olsun kendini beğenmemesi ki bu biraz daha fıtratı tahir olarak algılanıyor. Evet. O yüzden soruda işte yani mevcut olan o hal, yaratılıştan olan bir hal midir? Yoksa bir takım kaza, bela musibet neticesiyle sorudan oluşan bir durum mudur? Veya şöyle de olabilir, belki yaratılıştandır ama olmaması gerektiği şeklindedir. Yani işte doğumdan kaynaklı olan bir sıkıntıdan olarak işte kişinin ne bileyim işte yani burnunun yamuk olması, Çenesi yamuk çenesinin olarak. yamuk olması ki bu normalde işlevini de yerine getirmekte hmm. sıkıntı oluyor. İşte nefes almasında sıkıntı oluyor, yemek yemesinde sıkıntı oluyor. Bu kabilden olursa bu da normal bir hale çevrilmesine müsaade edilir. Hmm. Ama sadece görsellik yönüyle meseleyi irdeleyecek olursak bu keyfi bir uygulama olur ki bu caiz olmaz bu et benleri de özellikle bunun içine giriyor değil mi hocam yüzde bazen böyle et benleri falan oluyor, işte büyüyor falan. Ya bu ya, eğer bir hastalıksa, mutadın dışındaysa, yani o orada bir rahatsızlıksa elbette alınacak. Hı -hı. Ama yok normal mutat olan bir şeydir. Ee, sadece bir görselliliği ile alakalıysa, yani keyfi bir uygulamaysa e, bunun te, pek yapılmamasını tavsiye Hı -hı. ederiz. Ama bir rahatsızlık, bir hastalık olmaması gerekiyorsa sonradan çıkan bir şeyse olabilir. Yani bu insan normal yaratılış haline kendini çevirmesine yönelik tıbbi bir uygulama olur ki bunda da bir mahsur lazım gelmez. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da çalışan biri maaşı da yüksek ancak kenarında biriktirdiği malı, mülkü yok. Böyle birine zekat vermek caiz olur mu diye sormuşlar. Yani... E Mali bir imkana sahip değil ama evet, çalışıyor, çalışıyor maaşı, maaş evet. alıyor. Belki de maaşı yüksek, geçimini Hı. bir şekilde temin ediyor. E, bu insan zekat vermekte de mükellef değil anlıyoruz. Evet. Ama zekat alabilir mi? Veya Hı. böyle bir insana zekat verildiği zaman e, kişi zekat verme sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu? Şimdi Hanefi fıkhına göre bir insana zekat verileceği zaman bu insanın müktesip dediğimiz kesbedici yani kazanıcı olması bir engel olarak görülmüyor. Bu noktada Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi farklıdır. Şafii mezhebine göre bir insanın zekat alabilmesi için onun maddi imkansızlığı değil kazanamaması da gerekir. Hatta e, zekat verileceği zamanda da kendi işi neyse, kendi ameli neyse o amelini icra edebilecek kadar miktara kadar ona verilmesi. Yani orada belli bir nisap olanağı da yok. Adam ne işi yapıyorsa o işi yapabilecek. Yani kendi ayakları üzerinde durabilecek bir duruma gelmesi. O yüzden Hanefi fıkhına göre baktığımız zaman meseleye e, bir insanın çalışabilir olması zekat verilmesine engel değil. Evet. E, şu anda mevcut hali itibariyle e, kenarında malı, mülkü yani nisaba tahallük eden, asli ihtiyacın haricinde nisaba tahallük eden bir malı yoksa. E, ancak e, yine Hanefi kaynaklarında Mecmul Enhur'da görmüştüm. E, böyle bir insanın eğer yani hayatı rahat bir şekilde geçimini de temin ediyorsa... Evet belki hukuksal anlamda zekat almasına mani bir durum yok ama e, maaşiyetini temin ediyor, çalışıyor, maaşı var. Böyle bir durumda olan bir insanın zekat almaması evli olandır. Hmm. E, zekat istemesi caiz değil, o ayrı bir konu. Ama böyle birinde insana zekat verildiği zaman evet bu zekat sayılır olur ama o ki çalışıyorsun, o ki maaşiyetini temin etme noktasında bir sıkıntı çekmiyorsun. Çoluk çocuğuna bakabiliyorsun Sadece kenara bir istif mahiyetinde düşünecek olursak Zekat almaması tavsiye olarak söylenmiştir ama bunu tabii şöyle de düşünebiliriz. Yani bu adam evet çalışıyor ama evi yok, barkı yok. Çalıştığı müddetçe karnı doyuyor ama çalışmayacak olursa hiçbir bir şeysi şey yok. yok. Böyle bir insan ev almak için işte para da biriktiremiyor. Buna yardım edelim, zekat verelim. Böyle bir gay olursa tabii ki o zaman bunun zekat almasını, hmm. yani o biraz önce tavsiye niteliğinde söylediğimizi dahi söylemeyiz. O zaman alabilir. Ama yok sadece yani ferah bir hayat olduğu halde daha rahat bir hayat yaşamak için zekat alsın mı? Almamasını yine dediğimiz gibi tavsiyenin niteliğinde söyleriz. Ama verecek olursa da bu zekat sahih olur mu? Eğer bu adamın malı, mülkü bir şeysi yoksa aslı ihtiyacının Hı. haricinde mislaba şey tahallük eden bir malı yoksa bunun gelirinin olması, kazancının olması zekat almasını engel değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da babamızdan kalan bir mülkümüz var. Ben kendi isemi kardeşime satmak istiyorum. Ancak kardeşimin parası tam çıkışmadığından 3 senelik kira bedelini de ben almak istiyorum. Kardeşim bunu kabul ediyor. Sorum sattığım malın kira bedelini almam caiz olur mu? Aslında e, soru soran kimse e, sorunun içindeki problemi görmüş. Evet. Ve özellikle o noktaya vurgu yapıyor. Yani mülkiyet benden çıktığı halde. Malı satmış olduğum halde o malın getirisini alabilir miyim demeye evet. çalışıyor. Ee, ki bunun almasının uygun olmayacağı zaten çok zahirdir. Ee, bunu biraz isterseniz tasvir edelim. Yani nasıl şekillenebilir? Ee, iki kardeşler babalarından bir mülk kaldı veya bu illa kardeş olmasına gerek yoktur. Ee, birine bir mülk satıyorsunuz. hisse de olabilir bu. Hı. Kişinin e, parası tamamını almaya elverişli değil ama o mülk kira getiren bir mülktür. O zaman ben burayı sana satayım. Bana şu kadar para ver. Üzerini ise ben kiradan hesap ederek kiradan alayım. Dediğimiz zaman burada şöyle olursa bu caiz olabilir. Nasıl olursa örnek üzerinden gidelim. Bunun işte fiyatı 10 lira normalde. Sizin 8 lira paranız çıkışıyor. 8 liraya bana verip 2 lira da bana borcunuz var. Evet. Ama 2 lira borcunuzu bunu kiraya vereceğiz kirayı getiresinden oradan bana ödersin. Hı -hı. Ama sen bana ödersin yani kira getirisinin bana ait olması değil kira getirisi sana aittir çünkü bu malın mülkiyeti sana geçmiştir. Hı -hı. Her ne kadar satın bedeninin tamamını ödemesen de icap ve kabul ile akitin bitmesiyle bu malın mülkiyeti sana ait olmuştur. Kira getirisi sana aittir ama senin de bana şu kadar borcun vardır. Evet. O borcu oraya mahsup ederek havale yoluyla aylık olarak gelecek kira hiç elini almadan direkt ben, ben tahsil ederim ve böylece borcumuzu kesebiliriz. Ama bunu bir akit olarak değil. Yani örneğin kiracı çıkacak olursa yani beni ilgilendirmez. Ben iki yıllık zaten sana kirayı hesap etmiştik. Borcumu da bitirmiştim. Kiracı çıkmış, çıkmamış, fazla kiraya vermişsin, az kiraya vermişsin. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Hmm. Yani bunun e, semeresi burada ortaya çıkacaktır. Evet. Yani bugün borcunu, çıktı alacağını alamadı. Yani o zaman e, siz borcunuzu bana ödemediğiniz olarak kabul evet. edilir. Yoksa ben onu sana tevdi etmiştim bu senindir şeklinde değil. İki sene boyunca aldın aldın almadın beni ilgilendirmez diyemezsin. diyemezsin. Evet. Burada ama şöyle bir işlem yapılabiliyor bazen. E, nasıl? E, diyelim ki yine biraz önceki örnek üzerinden gidelim. Bana ait olan bir mülk var. Ben bu mülkü size satıyorum hmm. e, ama almam gereken rakamın tamamını alamıyorum. E, size de iyilik yapmak istiyorum. Burayı kiraya verelim. Bu kira geliriyle de o e, aradaki farkı bana ödeyeceksiniz. Ama sizin de kafanızı rahatlatmak istiyorum. Yani nasıl rahatlatacağım? Ya Kiracı öder ödemez ödemediği zaman ben nasıl bunu ödeyeceğim? Size bir garanti vereyim. Hı hı. Ee, ne kadar bu malın fiyatı işte 10 lira. Ne kadar ödediğin 8 lira. 2 lira çin kaldı. 2 liraya ben burayı sana 2 yıllığına kiraladım. Bakın tasvirde mal sahibi yani satıcı malı satıyor. Karşı tarafa ee, parasının bir kısmını alıyor. Bir kısmı da borç olarak zimmetinde kalıyor. Hı hı. 10 liraydı 8 lirasını ödediniz 2 lira bana borcunuz kaldı. Daha sonradan ben o yeri sizden işte iki yıllığına, üç yıllığına o parayı tahsil edebileceğim zamana göre, kafama göre bir hesap ediyorum. Diyorum ki üç yıllığına bana burayı iki liraya kiraya ver. Evet. Sizden yani sahip olduğunuz malı bana kiraya veriyorsunuz. Böyle olduğu zaman e, benim size 2 lira alacağım vardı ya. sizin bana 2 lira borcunuz var. Hı -hı. Yani bu yeri de kiraladığımdan dolayı o 2 lira da benim size borcum oluyor. O borçlar zimmette takas olarak benim artık yani sizden bir alacağım olmuyor. Evet. Ama buranın 2 yıl bana aittir kirası. Yani 2 yıl kirası bana aittirken ben burayı kiralamış oldum. Hı -hı. Yani bu durumda ben orayı kullanırsam bir problem yok. Kiraya verecek olursam Hani kiraya vereceğim, oradan gelir elde edeceğim, sana mahsup ettiğim parayı tahsil etmek istiyorum ya. Evet. Bu şekilde bir yol izleyecek olursam burada şöyle bir sıkıntıya düşmememiz gerekir. Ben buranın kirasını iki, işte iki yıllığına iki liraya kiraladım ya, e, aylık olarak ne kadar düşüyorsa vereceğim kira bedeli bundan fazla olmamalı. Yani aylık olarak bir liraya kiraladıysam bir liraya kiraya verebilirim. Hmm. Bir buçuk liraya kiraya veremem. Ee, ancak e, farklı bir para cinsiyle verebilirim. Yani sizden TL olarak kiralamıştım. Bunu ben döviz üzerinden kiraya verebilirim. Hmm. Veya sizden TL olarak burayı 1 liraya kiralamıştım. Ama içeride değişiklik yaptım. İşte masa koydum, e, sandalye koydum, dolap yaptırdım, He. dükkanın içini böldüm vesaire. bir şeyler yaptım. 1,5 liraya kiraya veriyorum. Bu da olabilir. Ama birebir sizden aldığım gibi üzerinde hiçbir ilave yapmaksızın Aynı yeri bir başkasına kiraya yani kiracı bir başkasına kiraya verecek olursa kiraladığı rakamdan fazla bir kiraya vermesi Hanefi Fıkkınca caiz görülmez. Şaran yani kiraladığın bir başkasına kiralayabilir mi? Verebilirsin. Yani, yani ev bu, sahibin, bina sahibin, dükkan sahibin haberi olmadan böyle bir şey yapabiliyor O ayrı bir konu mı? yok. Mal sahibinin bu konuda izninin olduğunu Olmasın. tasavvur edelim. Hı, Çünkü tamam. e, bu şöyle bir durum olabilir kullanıcıdan kullanıcıya farklılık arz eden mallar vardı. Evet. Yani ben burayı sana kiraya verdim. Bu dükkanda kuyumculuk yapacaksın diye. Sen bunu demirciye kiraya verdin. Dükkana bu zarar verecektir. Hı hı. Bu gibi durumlar söz konusu olacağı için biz mal sahibinin onayı olur. olsa bile yine kiraladığı rakamdan daha fazla bir rakama kiralayamaz. Ama içeride bir değişiklik yaparsa veya farklı bir para birimine bunu kiraya verirse o zaman bu sıkıntıdan daha nefi fıkınca kurtulmuş olur inşallah. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz hocam, çok şükür bir ev sahibi oldum diyor ancak borçlarım var, çalışıyorum, akrabalarım da zekatlarını bana vererek yardım ediyorlar. Uzak bir akrabamdan bana bir miktar mal kaldı, ben bu malı sattığımda borcumu kapattığım gibi elimde bir miktar parada kalıyor. Ama bu malı satmak istemiyorum, kira getirisi var, satmadığımda bana hala zekat verilebilir mi evet. diye sormuş. Bu meseleyi isterseniz şöyle e, tasavvur edelim. E, yani bizim e, ibarelerde kitaplarımızda olan bir meseleye kıyaslayacağımız Hı -hı. için e, olası bir konu nasıldı? E, bir insanın e, geliri yok veyahutta malı var e, ama bunun haricinde o malın geliri bu kişiye yetmiyor. Hı -hı. Malın reel değerine baktığımız zaman nisaba ulaşıyor. Yani tarlası var işte biz mecburen Hur'da bu konu işleniyor mültaka bir insanın işte bir tarlası olsa e, tarlasının geliri ise ona yetmese tarlanın mülkiyet değeri ise nisap miktarının fevkinde olsa hı hı. böyle bir insan zekat vermeyecek anlıyoruz çünkü e, nisap malı yani zekat vermeyecek derken öşürden bahsetmiyorum. Evet. Ee, yani o tarlasının bedenini zekat olarak vermeyecek çünkü ticari bir mal değildir. Hı hı. Peki böyle bir insan zekat alabilir mi? Diğer bir ifadeyle kurban kesmekte mükellef mi? Hı hı. Bunlar birbirleriyle paralel olan evet. meselelerdir. Bu konuda İmam Muhammed Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş ayrılığından bahsedilir kitaplarımızda. Ve tercih edilen görüşün İmam Muhammed'in görüşü olduğu, Rahimullah'ın görüşü olduğu söylenerek burada malın mülkiyetin değeri değil de gelir noktasında eğer o gelir ona yetmiyorsa orayı sat denmez. O zaman böyle bir insan zekat alabilir deniyor. Hmm. Ama bakın burası gelir getiren bir yer. Yani tarla ile arsayı mukayese etmememiz gerekir. Tarla Orayı ekiyor, biçiyor, oradan bir te Gidincisi gelir var. temin ediyor. Bir de arsası var, kenarda duruyor. Evet, mülkiyet olarak nisabı ulaşıyor ama ben orayı satmak istemiyorum. Kenarda dursun deyip de böyle bir insan zekat alabilir mi? El cevap alamaz. Hmm. Çünkü oradan bir gelir temin etmiyor. Onu niçin tutuyorsun? Yatırım gayesiyle, ileriye yönelik bir şey. Evet. Bununla biraz önceki mesela aynı değil. Çünkü biraz önceki meselede bu adam o tarladan zaten geçimini sağlıyor. Sattığı zaman belki birkaç yıldır rahat edecek ama ondan sonra geçimini sağlayacak Neyse bir şey oluyor? bulamayacağı için. Evet. O noktada onun rakabesi aynı değil, geliri hesap edilerek bu kimsenin zekat alabileceğinden bahsediliyor. Hı hı. Şimdi kardeşimizin meselesine bakacak olursak diyor ki daire aldım, borcum var. Ee, ve param da olmadığı için insanlar bana zekat veriyor. Hı -hı. Ama kadar bana birilerinden bir miras kaldı. Evet. Ee, bu mirasın da getirisi olan bir miras. Muhtemelen bir mülk kaldı ona. Evet. Kira getirisi olan bir mülk kaldı. Ha, o mülkü satacak olursam borcum bitiyor. Elimde belli miktarda para kalıyor. Yani nisap miktarına sahip oluyorum. Hı -hı. Ama e, mülkü satmak istemiyorum getirisinden dolayı. Hala da zekat alabilir miyim? Evet. Soru bir. Bir de bunu şöyle düşünelim. Ee, almış olduğu zek zaten hala zekat alabiliyorsa bu ikinci soru yersiz olacak. O yüzden bunu önce bir cevap verelim. Peki böyle bir insan zekat alabilir mi? Biraz önceki örneklendirmede bu insanın oranın getirisi ona hala daha yetmeyip de muhtaç durumda mı? Hımm Buna bakmamız gerekir. Yo, muhtaç durumda değil. Yani oranın getirisi olmasa da borcunu da zaten ödüyordu. Çoluk çocuğuna da bakıyorsa o zaman muhtaç bir konumda olmadığı için biraz önce İmam Muhammed Rahimullah'ın fetvasını bu kişiye yansıtılmasının mümkün olmayacağı bu noktada bu insanın zekat alamayacağını söyleriz. Evet. Ee, peki zekat alamıyor ama daha önceden aldığı elinde zekat paraları vardı. Diyelim ki onları borcunu kapatmadı. Ee, şu anda zengin oldu. Yani e, fakirken zekat almıştı. Bir anda mal kaldı, miras kaldı, bir şey zengil oldu. Zengin oldu, elinde oldu. de şu zekat olarak gelmişti ona diyelim. Ama ona helal olur mu? E, burada itibar onu teslim aldığı andır. Hı. Teslim alma anında zekata elverişli miydi bu insan? Evet, cevap elverişliydi. Daha sonradan zekata elverişli olmaktan çıkmaklılığı elindeki malın tasatruf etmesini gerekli kılmaz. Evet. Bunu örnek işte e, İbn-i Sebil diye tabir edilen zekat verilecek masarif ki Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Bunlardan bir tanesi de e, malından uzakta olan, yolda kalmış olan bir insan. Evet. Yani malı vatanında var, parası orada var ama şu anda yolda kaldı ve bulunduğu yerde e, parası yok, malı yok, muhtaç bir durumda böyle bir insana zekat verilebilir. Ee, Tabi evli olan bu kişinin eğer borç bulabiliyorsa borç almasın ama bununla beraber zekat da verilse bu insan zekatı alabilir. Peki zekatı aldı. Memleketine geldi ve memleketinde malının bulunduğu yere geldi. Yani artık yolda kalma niteliğini kaybetti. Evet. Elinde de bir miktar parası var. Onu tasattük etmesi gerekir mi? Kitaplarımız açık ve net bir şekilde söylüyor ki hayır tasattük etmesine gerekmez. O onun parasıdır evet. artık. Onun mülkündedir. Ha, tabii güzel olan onu vermesidir. Hı -hı. Bu tavsiye niteliğinde belki söylenebilir. Ama mülkiyet açısından Sorumluluk ona yok. aittir. Evet. Yani böyle bir mecburiyet yoktur. Buradaki örnekte de sonradan bir mal ona intikal etti, zengin konumuna geçti. Ama bu zamana kadar verilen zekatlar vardı elinde ne olacaktır? O onun mülküdür, istediğini yapabilir diye cevap vermemiz mümkündür. Burada kira getirisine bakacak, geçiniyor mu, geçinemiyor mu, borcunu ödeyemiyor mu? Zekat mi? alma noktasında evet, ona Onlara bakacak. da bakılacak, ona göre, ona göre hareket, hareket edecek. Evet. Son sorumuz hocam, arkadaşım eşiyle kavga etti ve hanımı dedi ki, ben babamın evine gideceğim. Adam dedi ki evden çıkarsan seni boşarım. Ee, tabii ki kadın da evden çıktı gitti. Bu durumda kadın boşanmış oldu mu bir daha geri dönüşü var mıdır diye soruyor. Bu gibi e, meselelerde ifadeler çok önemli. Biz tabii e, yazıldığı yani sizin okuduğunuz şekilde meseleyi evet. anlamamız gerekirse... Evden çıkarsan boşsun demiyor, boşayacağım diyor, değil mi? öyle okudunuz herhalde. Evet, evden çıkarsan seni boşarım demiş. Boşarım ifadesi ileriye yönelik bir vaat kabiliğindendir. Yani çıkarsan seni boşarım ama boşamaya da bilirim şeklinde. O benim elimde olan bir şey. Benim, benim bir elimde şey olan söyledim. bir şey ki zaten elinde olan bir şeydi Dolayısıyla burada kadının demiş olduğu şeyi yerine yapmaması, yani istemediği kocasının istemediği bir şey yerine getirmiş olmasında talak. Hemen vaki olur diyemeyiz Çünkü bir talik yoktur ama şöyle deseydi Evden çıkarsan boşsun Şeklinde evet, Bu da kelimeler çok önemli evet. etseydi, Yani talakı evden çıkmaya Talik etseydi bağlasaydı O zaman şartın gerçekleşmesiyle Meşrutta gerçekleşecekti hmm. Ama burada tamamıyla Böyle bir kurulma bir ifade yok Yani çıkarsan boşarım seni Çıktı boşuyor musun Yok boşamıyorum hiçbir şey olmayacaktır. Evet. Boşamak zorunda mıdır? Hayır değildir. Dolayısıyla bu ifadeyle talak vaki olmaz. Ama tabii bu gibi şeyleri kullanmak, bunların telaffuz edilmesi de doğru bir şey değildir. Çünkü daha önceki derslerimizde birçok kez dillendirmiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesidir. Üç şeyde şaka yapılmayacağı, bunların ciddisinin de ciddi, şakasının da ciddi olduğu vurgulanarak bunların ilk ikisi nikah ve boşamadır. Yani evet. şaka yolla yapılacak nikahın da iki olması, şaka yolla boş olacak, boşanmanın da gerçek anlamda bir boşanma olduğunu bilmemiz gerekir. O yüzden bu gibi ifadeler hani evlilik için nasıl ki karşılıklı iradelerin bir araya gelmesi yeterli oluyor. Törene ihtiyaç yoktur. Hı hı. Belli şartlar doğrusunda. Boşanmak bundan daha da kolaydır. Çünkü iki iradenin değil, tek bir iradeli ifadenin çıkması yeterlidir. Evet. Ve bu noktada İnsan titiz olması gerekir. Bu kelimeleri asla ağzına almamalı. Gerçekten ayrılık yani bu evliliği bitirmeye niyetliyse, ise ki bunu iyi tartmalıdır. Hatta bundan dolayı boşamada da ehsen veçi yani en güzel boşama şekli vardır ki talak-ı sünni'nin birinci bölümü sünnet üzere boşamanın birinci kısmıdır. Bu da pişmanlılıktan çok uzak olmasını gerekti kılan hı hı. yani bir insan işte hanımıyla ayrılmak istiyor e, temizleneceği gün gelecek yani adetten temizlendi ve o temizlikte beraber de olmadılar cinsel anlamda ve bir talak verdi ona bir kere boşadı bu durumda kadın itdetini bekleyecek itdetini yani bir e, temizlik müddeti bitecek adet müddetine girecek bu zaman zarfında kocasının evinde bu e, nafaka yine koca aittir kocası dönebilir ama hala dönmüyor devam ediyor Hı -hı. kadın temizleniyor temizlendiği halde erkek yine ona dokunmuyor ilişmiyor hiçbir şey de yapmıyor evet. ve böylece 3 tane e, hayız müddeti geçiyor ve temizleniyor bu neyi gösteriyor erkeğin gerçekten yani bu yuvanın e, bitmesi artık her iki tarafta kararlı olduğunu gösteriyor Hı -hı. Yani bu pişmanlıktan çok uzak olacak bir şey evet. ama e, yani biraz önce beraber olduğun yani ona karşı bir iştihakının olmadığı bir dönemde veyahut da bütün adetleri vererek boşamak iyi olarak değerlendirilmesi de sonunda pişmanlığın daha baskın olacağından kaynaklanıyor. Hmm. O yüzden yine boşama meselesini çok basit almamak gerekir bu konuyu iyi tartmamız gerekir, iyi düşünmek gerekir. Veleki son çağrı olarak bunu görüyorsak da bunu sünnet üzere yaparız ki geriye dönüşümüz daha kolay olsun Veyahut da en sonunda veleki dönmesek bile pişmanlık noktasında pişmanlık en minimuma inmiş olacaktır. Evet. Rabbim cümle Muhammed'in yuvalarını hayır yolda daim eylesin. Tamam. Çünkü aile saadeti önemlidir. Yani aile düzgün olursa, güzel olursa bir nevi insan dünya hayatındayken cenneti yaşar ama aile sıkıntılı olursa bu her iki taraf için yani hem kadın hem de erkek açısından ki bunun da en büyük zararı çocuklara yöneliktir bunun birçok sıkıntılarını o çocuklar bundan sonraki hayatlarında göreceklerdir. O yüzden Rabbim kimsenin yuvasını bozmasın. Amin. Yuvalarda İslami ahlak üzerine devam nasip inşallah. Amin inşallah. Bu duayla da programımızın nihayetine edelim hocam. Allah razı olsun. Tamam, çok cümlemesin. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Hal programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda ilmihal.com.tr ya da lalegültv.com.tr adresinden tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla himayesinde hoşça kalın efendim.